1826, numaralı konu, Abdullah bin Abbas'ın, Hazreti Peygamber'in yanında Cebrail'i görmesi, evet, babamla beraber peygamberin yanındaydık, orada peygamberin kendisiyle konuştuğu bir kimse vardı, sanki Hazreti Peygamber babamı kâle almamış gibiydi, peygamber katından çıktıktan sonra babam, ey oğul, görmedin mi, amcanın oğlu sanki benden yüz çevirir gibiydi, dedi, ey baba, peygamberin yanında bir kişi vardı, onunla gizli bir şey konuşuyordu, dedim, bunun üzerine Resulullah'a döndük, babam, ey Allah'ın Resulü, ben Abdullah'a şöyle şöyle söyledim, o da bana seninle gizli bir şey konuşan bir adam bulunduğunu söyledi, acaba böyle bir kimse var mıydı, dedi, Hazreti Peygamber, ey Abdullah, sen onu gördün mü, diye sordu, evet, gördüm, dedim, Hazreti Peygamber, işte o Cebrail'di, sana yönelmekten beni meşgul eden oydu, buyurdu.